Radyo tiyatrosu. Avrupa Tatili Yazan Yaşar Ürük Yöneten Bozkurt Kuruç Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Orhan Mahir Günşiray İpek Seray Düşen Kalkar Genel Müdür Sadrettin Kılıç, Garson İskender Bağcılar, Barmen Necdet Yakın, Bay Gerez Atilla Ulgaç, Resepsiyon Görevlisi Kemal Bekir, Hostes Ayten Uncuoğlu, Şakir Bey Nur Subaşı, Şirketimize gireli henüz iki yıl bile dolmadı. Ancak meseleleri yerinde kavrayışınız, kararlarınızın daima isabetli olması... ...ve size bağlı birimlerdeki verimliliğin hızla artması sizi bu şirketin adeta göz bebeği yaptı. Bütün şube müdürlerimiz size gıpta ediyor. Teşekkür ederim efendim. Ben yalnızca görevimi yapıyorum. Elbette görevinizi yapıyorsunuz. Bunun aksini söyleyen de yok zaten. Önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında sizin bu üstün çalışmanız şirketlerimizin ortakları tarafından da dile getirildi ve takdirle karşılandı. Sonuç olarak da yönetim kurulumuz aldığı bir kararla sizi ödüllendirdi Orhan Bey. Ödül mü? Elbette. Neden şaşırdınız öyle? Yok şaşırmak değil de hiç beklemiyordum. <Gülüyor> Orhan Bey size bir şey söyleyeyim mi? Doğrusu sizde kendimi görüyorum. Gençliğimde aynı sizin gibi çalışırdım. Bu yüzden takdirin dışında da destekliyorum. Sağ olun genel müdürüm. Biliyorsunuz ki uzun zamandır çeşitli Avrupa firmalarıyla ticaret yapıyoruz. Genelde işlerin iyi gitmesine rağmen e, buradan halledemediğimiz bazı pürüzler de var. Yönetim kurulumuz toplantıda üç kişilik bir heyetin bu konularda görüşmek üzere Londra'ya gitmesine karar verdi. Bu heyetin başında da siz olacaksınız. Ben mi? Burası konunun iş kısmı. Londra'daki çalışmalarınız en fazla üç gün sürecek Zaten gerekli haberleşme yapıldı bile Üç günün sonunda heyet İstanbul'a dönecek ama siz biraz daha kalabilirsiniz Biraz daha mı? Ama neden? İşte size verilen ödül bu Yönetim kurulumuz yine evli olduğunuzu da dikkate alarak Eşinizle birlikte dışarıda bir hafta tatil yapmanızı kararlaştırdı İyi bir şey değil mi? <gülüyor> İyi de söz mü efendim? Gerçekten harika bir şey Hemen hazırlanmaya bakın üç gün sonra Londra'ya uçuyorsunuz Bak gördün mü? Üç gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Artık iş görüşmesi falan yok. Önümüzdeki bir hafta yalnız ikimize ait. Orhan biliyor musun bu tatile hala inanamıyorum. Ben de öyle karıcığım. Tıpkı rüyada gibiyiz. Sabah sen toplantıdayken annemleri telefonla aradım. Bir görecektin beni konuşurken öyle bir hava attım ki sorma gitsin. <gülüyor> Tahmin ederim. Eline fırsat geçti ya artık ballandıra ballandıra neler anlatmışındır kim bilir. Tabii anlatırım. İnsanın hayatında böyle fırsatlar eline kaç kere geçer ki? İpek. Bak. Güneş batıyor. Aman Allah'ım. Güneşin batışının uçaktan bu kadar muhteşem olacağını asla tahmin edemezdim. Neredeyiz biz şimdi? Tam Manş denisinin üzerindeyiz. Kuzeye doğru gidiyoruz. Ve ileride görünen kara parçası da Hollanda toprakları. Kıyıya ulaştıktan birkaç dakika sonra da Rotterdam'a varmış oluruz. Orada ne kadar kalacağız? Yalnız bir gece. Yarın sabah ver elini Paris. Ah Paris. Rüyalarımın şehri. Hazır mısın hayatım? Saat neredeyse dokuz olacak. Geliyorum canım. Rezerve masayı bu kadar tutarlar mı bilmem. Otel gerçekten de çok güzelmiş. Buranın restoranında da yiyebilirdik. Neden dışarıya çıkmak istedin? Hayatım gideceğimiz yeri Londra'daki arkadaşlar tavsiye ettiler. Onlardan biri daha önce bu otelde kalmış. Yemek için iyi bir yer ararken de orayı keşfetmiş. Anlata anlata bitiremedi. Bir gece kalacağımız için bir daha nereden gidebiliriz? Dün bütün gün toplantıdaydın. Yorgunsundur diye düşündüm. Artık yorgunluk falan kalmadı. Tatilimize başladık. Hem gideceğimiz yer iki sokak ödede. O kadar uzak değil ki. Tamam tamam tamam teslim oluyorum. Evet beyefendi eşiniz dışarıya çıkmaya hazır. Biliyor musun? Neyi? Bu gece bir harikasın. E tabi öyle olacağım. Kimin yanında çıkıyorum? Canım benim. Bir tane. Gerçekten de çok güzel bir yermiş. Beğendim. Gördün mü? Bir de gelmek için nazlanıyordun. Ismarladığın Fransızca isimlerin ne olduklarını biliyor musun? Birinin adını zaten öğrenmiştim. Diğerlerini de tahmin edebiliyorum. Yemekleri öyle bir çırpıda ismarlayınca Fransızcayı ne zaman öğrendin diye bayağı şaşırdım. Aa, listede yemek adlarının altına minik minik İngilizcelerini de yazmışlardı. Orhan daha önce hiç Hollanda'ya geldin mi? Hayır gelmedin Peki buralarda bir hayranın filan olabilir mi? Hayranım mı? <gülüyor> Benimle alay mı ediyorsun? Yok <gülüyor> yok yo, çok ciddiyim. Ne demek bu? Şu anda bu restoranda bir hayranın var demek. Hem de çarpıcı bir sarışın. Ah hani nerede? Bak nasıl da meraklandı. Ah siz erkekler. <gülüyor> Canım hem kendin meraklandırıyorsun hem de alay ediyorsun. Alay filan etmiyorum. Tam sağ çaprazında iki masa öteye bir bakar mısın? Aa evet. Yalnız başına oturan bir kadın. Ve gözlerini sana dikmiş. Bak bak. ...onu nasıl fark ettiğinizi gördüğü halde hala ısrarla bakıyor. Gerçekten öyle. Neden öyle bakıp duruyor? Tamam. Beyefendi üniversite yıllarında turist rehberliği yaptığını söylemiştin değil mi? Evet söylemiştim. Ne var bunda? Sakın bu çarpıcı bayan senin o rehberliğin sırasında tanıdığın ilginç turistlerden olmasın. İpek rica ederim saçmalama. Hayır saçmalamıyorum. Çok ciddi söylüyorum. Üstelik aklı da pek yatkın. Bak dinle. O kadının şu anda neden böyle dikkatli dikkatli baktığını bilmiyorum. Ancak kendisini daha önce hiçbir yerde görmedim. İnanmıyorsan yemin bile edebilirim Yemin etmene gerek yok hayatım inandım Ama hala bu kadar ısrarlı bakmasının nedenini bir türlü anlayamıyorum Sevgilim yeryüzünde milyarlarca insan var Hepsi de değişik değişik huylara sahip Bu da böylesi demek Şimdi böylesine bakma meraklısı bir kadın var diye keyfimizi mi kaçıracağız yani? Ama baktığı benim kocam Tamam bir tane uzatma artık ha, ha, ha Bak yemeklerimiz de geldi işte Buyurun Mösyö hepsi burada Teşekkür ederim ee, Bir dakika Sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Emredin Mösyö, nedir? Şey... Az ileride tek başına oturan sarışın bir bayan var. Kim olduğunu biliyor musunuz acaba? Nerede efendim? İşte şurada. Aa! Ah! Kadın yok. Gitmiş. Karıcım, bu gece bir başka güzelsin. Şu anda bildiğim tek şey var. Adeta bulutların üzerinde uçuyorum. Bulutların üzerinde yarın sabah uçacağız. Halise giderdim. İyi ki buraya dans etmeye geldik. Yoksa o yediklerimizi nasıl hazmedecektik? Çok merak ediyorum. Hollanda'da tek gecemiz bu. Bu kadar çabuk yatıp uyumak olur mu? Sabaha kadar dolaşacağız. Tüm büyü bozuldu gitti. Orhan inan ki çok yoruldum. Bu hızlı dansa ayak uyduramayacağım. Biraz dinlenelim mi? Cık, elbette Gel Amerika barda boş yerler var oraya gidelim. Buyurun <gülüyor> Mesut. <gülüyor> ne alırsın karıcığım? Meyve suyu. Paris'e sarhoş gitmek istemiyorum. Al benden de o kadar. <gülüyor> İki meyve suyu. Buzlu olsun. Hemen ben Aman tanrım. Olamaz. Ne oldu İpek? Ne var? Şu tarafa bak bakalım kimi göreceksin. <gülüyor> Restorandaki kadın. Gözlerime inanamıyorum. Yine yalnız ve yine gözleri senin üstünde. Allah Allah. Bu işte bir gariplik var ama anlayamadım gitti. Ben anlar gibiyim hayatım. Sen istediğin kadar bu kadını tanımadığını söyle. Oysa her şey apaçık ortada. Nedir ortada olan İpek? Bu kadını bal gibi tanıyorsun. Boş yere inkar etme. İpek saçmalıyorsun. Hayır doğruyu söylüyorum. Saçmalıyorsun dedim. Madem öyle niye bu kadın durup dururken peşimize takıldı? Restoranda tesadüf dedik aldırmadım. Peki... Peki burada da mı tesadüf bu kadın? Üstelik hala sana ısrarla bakmaya devam ediyor. Yavrum bu memleketten bunca uzak bir ülkede ne olduğu belirsiz bir kadın bana bakıyor diye beni üzmen doğru bir şey mi? Ha? İnan bana seni üzmek istemem. ama bu kadın nereden çıktı böyle bunu anlamak istiyorum. Of, bunu ben de bilebilsem. Aa, bak çantasından bir kalem çıkardı. Peçete üstüne bir şeyler yazıyor. Peçeteyi katladı. Avcunun içinde. Bak sana nasıl da gülümsedi. Yerinden kalktı. Buraya doğru geliyor. Buyurun bakalım bir bu eksikti. Kadın göz göre göre taarruza geçiyor. Ah. Bu da ne demek oluyor böyle? Kadın yanımızdan geçip gitti. Böyle garip kadın hiç görmedi. İpek. Ne oldu Orhan? Bu kadın var ya. Evet. Bize doğru gelirken çok korktum. Gerçekten de saçma sapan bir şeyler yapar mı diye. Bu yüzden başımı kaldırıp kadına bakmadım bile. Gözüm yerdeydi. İşte bu sırada gördüm Nedir o gördüğün Ayaklarımın dibine bak anlarsın Katlanmış bir peçete Yoksa Evet tam yanımızdan geçerken elinden bıraktı onu Bak gördün mü Ben bir şeyler var diyorum ha, Neyse şimdi anlarız İpek bir dakika ha, e, Ne var neden kolumu tuttun Bak yavrum yemin ederim ki o kadını hayatımda ilk kez bu gece gördüm Onun için de o peçeteyi alıp okumanı istiyorum Onu ilk defa görmüş olabilirsin Ama o peçeteye ne yazdınız Öylesine merak ediyorum ki Beni engelleme Orhan. Madem seni bağlayan bir şey yok ortada... ...bırak da neler yazılı diye meraktan çatlamayayım. Pekala buyur bakalım. Meşhur peçeteyi ellerinize teslim ediyorum. Çok naziksiniz. Şimdi ne olduğunu anlarız. Hay aksi. Ne oldu? Ne yazıyor? Anlayamadım ki. Fransızca yazmış. Ver bakayım. Hmm, gerçekten de öyle. Fakat şuraya bak. Nereye? Yazının güzelliğine. Harikulade bir şey. Bu kadar güzel bir yazıyı ömrümde görmedim. Yazının güzelliğini bırak da neler yazıyor onu öğrenmeye bak. İpek hala neler peşindesin. Mutlaka zırva bir şeylerdir. Hiç umurumda değil. Mutlaka bilmek istiyorum. Sen mi öğreneceksin yoksa ben sorabileceğim birilerini arayayım mı? Tamam tamam pekala. Şimdi öğreniriz. En iyisi Barmen'e sormak. Bir dakika bakar mısınız? Buyurun nasıl? Bir şey mi istediniz? Şu peçetenin üzerinde ne yazdığını bize söyleyebilir misiniz acaba? Galiba Fransız yazıyor da anlayamadık. Şimdi hallederiz. Verin bak. Vay canına. Olamaz. Ne yazdığını söyler misiniz lütfen? Mösyö derhal burayı terk edin. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Size buradan gitmenizi söylüyorum. Ama yazının ne olduğunu Size bize... Size derhal burayı terk etmenizi söyledim. Ne münasebet? Neden gidecekmişiz? Gideceksiniz o kadar. Bana bak. Barmenliğini bil. Saçmalama. Mösyö. Bu peçeteyi alıp burayı hemen terk etmezseniz... Olacaklardan siz son mu anladınız mı? Orhan ne olur olay çıkarmayalım biraz sakin ol Olay çıkacağı varsa çıkar Ama ne olduğunu anlamadan şuradan şuraya gitmem ben anlıyor musunuz? Gideceksiniz Mösyö hem de hemen Bana bak biz müşteriyiz anladın mı? Canımızın istediği zaman gideriz Hem buranın yöneticisi yok mu söyler misiniz bana? Mösyö adım Gerrit Bu gece kulübünün yöneticisi Size nasıl yardımda bulunabilir acaba? Bay Gerrit tam zamanında geldiniz bu bize hakaret ederek gitmemizi söyledi buradan. Bay Gerek, gitmelerini istedim. Bu doğru. Ama hakaret etmeyin. Gördünüz mü? Bizi kovaladığını kendisi de itiraf ediyor. Rica ederim. Rica ederim. Sakin olun Müsli. Neler oluyor Rüyağan? Ee, şey, ellerindeki yazı... Ne yazısı? Durun ben anlatayım. Tamam Müsli. Tamam siz anlatın. Yalnız rica ederim. Sakin olun. Bakın Bay Gerek. Tanımadığımız bir kadın elindeki peçetenin üstüne bir yazı yazarak ayaklarımızın dibine attı. Ne olduğunu anlayamadığımız için de barmenden yazıyı okumasını rica ettik. O da yazıya bakar bakmaz ne olduğunu açıklamadan burayı terk etmemizi söyledi. Bu rezalet değil de nedir ha? Mesuf heyecanınızı anlıyorum ama lütfen biraz sakin olun bu sonuçta. Az sonra her şey anlaşılacak nasıl olsa. Şimdi lütfen şu üstü yazılı peçeteyi bana verir misin? İşte burada. Buyurun. Mösyö, maalesef burayı terk etmeniz gerekiyor. Anlamadım. Sizden burayı terk etmenizi istiyorum. Hemen şimdi. Delirdiniz mi siz? Ben müşteriyim. Neden zorla çıkıp gideyim buradan? Müşterimiz olmanızı istemiyoruz Mösyö. Lütfen bizi zorlamayın. Ama bu yaptığınız çok saçma bir şey. Peçetede ne yazdığını bilmek hakkım. Hem onu ben yazmadım ki. O kadın burada. Mösyö, boş yere bağırıp durmayın. İşte buyurun bu peçeteniz. Şimdi hemen çıkıp gitmenizi istiyorum. Ben de gitmiyorum. Üzgünüm ama polis çağırmak zorunda kalacağım. Başınız derde girecek Mesut. Orhan ne olur gidelim buradan. Hayır gitmeyeceğiz. Kimi çağırırlarsa çağırsınlar. Ben istemeden kimse beni buradan çıkaramaz. Yalvarırım gidelim buradan. Herkes bize garip garip bakıyor. Başımıza bir iş açılmasından korkuyorum. Allah korusun birimize bir şey olursa böyle yabancı yerlerde ne yaparız? Ne olur inat etme çıkıp gidelim buradan. Bu belalı yerden. İnan çok korkuyorum. Peki peki dediğin gibi olsun. Hadi çıkalım. Bana bakın. Hiç olmazsa şu peçetede ne yazdığını söyleyeyim de meraktan çıldırmayayım. Gerson, Mösyö ve hanımefendiye kapıyı gösteren Lothar. Zahmet etmeyin. Biz buluruz Mösyö. Asansör ne kadar da hızlı iniyor. Başım döndü. Uyuyakaldık. Kahfaltı da edemedik. Havaalanında bir şeyler atıştırırız. Vaktimiz var mı? Pek yok. Yolda bu saatte pek rahat değildir. Herhalde ucu ucuna yetişeceğiz. Bir dakika bekle de resepsiyonda hesabımızı keseyim. Orhan valizlerimiz? Aa, onları servis asansörüyle indiriyorlar. Kapının önüne çıkmıştır bile. Bakar mısınız? Buyurun Mösyö. Otelden ayrılıyoruz. 948'in hesabını çıkartır mısınız lütfen? Hemen Mösyö. Bir saniye lütfen. Uçağa yetişebilecek miyiz? Sanırım. Henüz çok geç kalmadık. E, Mösyö hesabınız 44 dolar. E, kredi kartı mı kullanacaksınız? Hayır nakit olarak ödeyeceğim. E, buyurun şöyle vereyim ben size. Aa, teşekkür ederim Mösyö. İyi yolculuklar dilerim. Sağ olun. Ha, Bakar mısınız? E, evet Mösyö. Sizden küçük bir şey rica edecektim de. Elbette. E, nasıl yardımcı olabilir e, size? Şey, e, Bilmem nasıl anlatsam. Bende bir yazı var. Bir tesadüf sonucu elime geçti. Aksi gibi yalnızca İngilizce bilirim. Onun için yazıyı okuyamadım. Yardımcı olup okur musunuz? Elbette. Verin yazıyı. İşte burada. Bu peçetede yazılı. Yalnız e, yalnız bu peçetede yazılanlar pek sevimli şeyler olmayabilir. Onun için lütfen üstünüze almayın. Kesinlikle sizinle ilgili değil. Ben sadece ne olduğunu merak ettim. <gülüyor> Neden alınayım Mesyu? E, verin bakayım o peçeteyi lütfen. Buyurun. İşte üstünde yazılı. Mesyu? Peçeteyi alın ve burayı derhal terk edin lütfen. Aa, yine aynı saçmalık. Kıçıldırmak işten değil. Rica ederim şu lanet peçetede neler yazdığını söyleyin hiç olmazsa. Mösyö sizden oteli derhal terk etmenizi istiyorum. Siz isteseniz de kalacak değilim zaten. Uçağa yetişeceğim. Ama hiç olmazsa şunun nedenini açıklayın bana. Size hiçbir şeyin nedenini açıklayamam Mösyö. Dediğim gibi oteli hemen terk edin lütfen. Orhan yalvarırım gidelim buradan. Bu işi başka zaman hallederiz. Boş yere üzülüyoruz burada. Rica bu ederim Peki, bir de sen üstüme varıp durma Allah aşkına. Ne saçma sapan bir iştir bu anlamadım gitti. Şu olmaz olasıca peçetedeki yazıyı kim oksa cin çarpmışa dönüyor. Durmadan hakaret görüyor horlanıyoruz. Neden? Burada neler yazılı olduğunu bilmek bizim de hakkımız. Ha? Değil evet mi? ama görüyorsun ki o yazı her neyse bu memlekette garip tepkiler uyandırıyor. Demek ki pek hoş bir şey değil. Belki de ağır bir küfür yazılıdır. Ne yazarsa yazsın. Ucu bize dokunuyor. Bu yüzden de ne bağısını olursa olsun öğrenmek istiyorum. Bakar mısınız? Evet monsieur. Size bir şey sormak istiyorum. Monsieur. Az önce birkaç kez sizden oteli terk etmenizi rica etmiştim sanıyorum. Ama beni dinlemek zorundasınız. Bakın az önce yazıyı okumanız için size verirken... ...sizinle hiç ilgisi bulunmadığını... ...üstelik gayet sevimsiz ya da biçimsiz şeyler olabileceğini söylemiştim değil mi? Olabilir özcü? Eee o halde? Beni önceden uyarmış olmanız sonucu değiştirmez özcü? Çünkü ben peçetede neler yazılı olduğunu bilmiyordum. Onun için beni fazla yormayın ve oteli lütfen terk edin. Tamam tamam tamam terk ediyoruz. Zaten kalmak için ısrar etseniz dahi kalamayız. Ama hiç olmazsa şu yazının ne olduğunu söyleyin de başkalarını da üzmeyelim lütfen. Mösyö, benden böyle bir yardımı istememiş olun. Ayrıca size şunu da tavsiye etmek istiyorum. O peçeteyi hiç kimseye göstermeyin. Hatta hemen yırtıp atın. Sizin için çok iyi olur. Yoksa o yazıyı görenler başınıza türlü işler açabilirler. Sizinle daha fazla ilgilenemeyeceğim için üzgünüm. Güle güle Mösyö, İyi yolculuklar. Hadi Orhan, burada daha fazla oyalanmanın anlamı yok. Biraz daha gecikirsek uçağa kaçıracağız. Allah kahretsin! Çaresizlikten kıvranıyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Şu hale bak. Tanımadığım bir kadın peçeteye yazdığı iki satırlık yazıyla bizi kahretti. Bütün neşemi kaçırdı. Kocacığım lütfen. Yalvarırım çıkalım buradan. Uçağı da kaçırırsak iyice perişan olacağız. Ne olursun bak Oo. artık benimle dayanacak gücüm kalmadı. Tamam tamam tamam. Üzme canım üzme üzme kendini. Ne yapalım? Çaresiz bu oyuna katlanacağız. <gülüyor> Eyvah uçağı kaçırabiliriz. Acele etmeliyiz. Hadi koş. <gülüyor> Hadi Bir an için yetişemeyeceğiz diye çok korktum Sen <gülüyor> o heyecanı bir de bana sor Taksi şoförüne iki misli para teklif etmeseydik biraz doğru geçiyorduk <gülüyor> Aa bak Hostesler kahvaltı servisi yapıyorlar hmm, İşte buna sevindim Geç kalmayalım diye kahvaltı da edememiştik Bayağı acıkmışım Doğrusu ben de çok acıktım Hanımefendi içecek olarak ne ister acaba Meyve suyu lütfen Buyurun siz Mesya ee, Ben kahve istiyorum Kahvenizi az sonra vereceğim Mesya Peki teşekkür ederim Kahveyi neden daha sonra veriyorlar Baksana servis arabasının üstü tıklım tıklım dolu Herhangi bir sarsıntıda devrilip Birilerini yakmasın diye herhalde Orhan şu kahvaltı paketinin içindekilere bak Ne ararsan var hmm, Tam ağzıma layık ne? <gülüyor> Mesyu kahveniz Fincanınızı uzatır mısınız ha, Pardon buyurun Çok teşekkür ederim sizi yordum Görevimiz Mesyu Başka bir dileğiniz var mı acaba Hayır teşekkür ederim Aa, Bir dakika. Bir şey mi var Mesyu Fransız mısınız? Hayır Mesyu, Hollandalı'yım. Daha iyi. İyi olan nedir? Ee, şey, bir konuda yardımınızı rica edeceğim. Size dinliyorum Mesyu. Orhan yine mi? Bir dakika İpek, bu işi mutlaka halletmeliyim. Bakın, konuyu fazla uzatmadan anlatacağım. Dün gece eşimle birlikte restoranda yemek yerken... ...esrarıngiz bir hanım bize üstü yazılı bir peçete attı... Sadece İngilizce bildiğim için yazıyı okuyamadım. Ancak o yazıyı kime gösterdiysek çok garip şeyler oldu. Nasıl garip şeyler? O yazıyı kime okursa okusun hem bize anlamını söylemedi hem de bir sürü hakarete uğradık. Şimdi bize bu yazının ne olduğunu söylemenizi rica ediyorum. Yazıyı görebilir miyim? Orhan içimde bir his var. Bu iş gene tatsızlaşacak. Ne olur vazgeç. Sevgilim bu kadar heyecanlanma böyle bak. O ses ne kadar sakin duruyor. ...şimdi bize o yazının ne olduğunu güzel güzel söyleyecek. Bu peçete bizim başımıza daha da kötü işler açacakmış gibime geliyor. O şere telaşlanıyorsun, hiçbir şey olmayacak. O iki olayda sadece bir tesadüftü. Mösyö, başka yolculara da kahve servisi yapmam lazım. Peçeteyi görebilir mi? Ah, affedersiniz, bağışlayın. Karım sanki kötü bir şey olacakmış gibi tedirgin oldu da. Buyurun, peçete burada. Bir bakalım, ne yazıyormuş? Hostes hanım... Ee, sizden bir söz almak istiyorum önce Nasıl bir söz? Dün gece başımıza gelenlerden açıkça belli oluyor ki elinizdeki peçetede yazan her neyse pek sevimli bir anlamı yok e, Belki de okuyan için çok ağır bir anlamı var Belki bir hakarettir Onun için bana söz vermenizi istiyorum Orada yazan her neyse sizi kızdıracak olsa bile lütfen bana söyleyin Çok kötü bir şeyse şimdiden özür dilerim Merci. Ocak şirketimiz bize yolculara yardımcı olmamız için ücret ödüyor. Üstelik istediğiniz şey çok basit bir şey. Teşekkür ederim. Bizi rahatlattınız. Buyurun sizi dinliyoruz. Bir bakalım neymiş yazı? Orhan. Baksana. O yazı her neyse hostesin yüzü nasıl değişti? Dur bakalım ne diyecek? Mesyu. Size şu an herhangi bir açıklamada bulunmam mümkün değil. Ancak bu yazıyı hiç görmeseydim daha iyi olur. Ama hostes hanım. Rica ederim mesyu. Başka yolculuğunla da ilgilenmem gerek. Size bu kadar zaman ayırmama bile kendiniz için bir talih kabul edebilirsiniz. Buyurun peçetinizi. A, ne yani? Neler yazılı olduğunu söylemeyecek misiniz? Asla. Hiçbir zamanda öğrenemeyeceksiniz sanırım. Ama neden? O yazıyı okumadan önce ne olduğunu bize açıklayacağınıza söz vermiştiniz. Mesut şu anda size içimden gelenleri söylemiyorsam bilin ki size verdiğim söz yüzündendir. Yolcularımıza nazik ve kibar davranmamız gerektiği için size hiçbir şey söylememeye karar verdim. İnanın bundan siz kazançlı çıkıyorsunuz. Bu yaptığınız düpedüz haksızlık. Mösyö! Beni iyi dinle. Şu kadarını söylemek istiyorum. Eğer bu uçakta yalnızca ikimiz olsaydık sizi mutlaka aşağıya atmak isterdim. Hem de paraşütsüz. İnanın bura. Vay canına. Amma derde çattık be. Postes bile nasıl sinirlendi. Az önceki o melek gibi kızın bu sinirli hatun olduğuna inanamıyorum. Orhan sevgilim, bana şimdi söz vermeni istiyorum. Ne sözü peki? O peçeteyi tatilimizin geri kalan kısmında hiç kimseye göstermeyeceksin. Bak üçüncü defadır başımıza iş açıyor, tersleniyoruz. Yavrum iyi söylüyorsun da bu yazının ne olduğunu öğrenmezsem hırsımdan kahrolacağım. Hem bazı şeylere de bir türlü anlam veremiyorum. Ne gibi? Bu kağıtta okyanı bu denle kızdıracak ne yazabilir? Aklıma gelen en kötü şey çok ağır bir küfür filan ama... ...böyle şeyler yazabileceğini baştan söylediğim halde... ...yine de inanılmaz biçimde kızdılar, öfkelendiler... ...acaba bizim hiç bilmediğimiz bir büyü falan mı yazıldı? Orhan'cığım nereden çıkarıyorsun bunları? Canım baksana... ...peçetedeki yazıyı gören cin çarpmışa dönüyor... ...böyle giderse tatilimiz rezil olacak... He i̇yi ya bak ne güzel söyledin... ...bu kadar güzel bir tatil fırsatını bir daha hiç bulamayabiliriz... ...ne olur bana söz ver... ...dönünceye kadar o peçeteyi hiç kimseye göstermeyeceksin... Peki... ...dediğin olsun... ...söz... ...dönünceye kadar kimseye göstermek yok dönünce okutacak birilerini bulurum nasıl olsa. Aslında buna hiç gerek yok. Unutmak en iyisi. Senin yerinde olsam o peçeteyi yırtar atardım. Aa, nasıl da unuttum. Hiç aklıma gelmedi. Ne oldu hayatım? Bizim şirketin genel müdürü. Ne olmuş genel müdüre? Çok iyi Fransızca bilir. Yazıyı ona okutacağım. Kalkıp beni işten atacak değil ya. Orhan. Londra'daki çalışmayla ilgili raporunuzu da okudum Orhan Bey. Gerçekten çok ilgi çekici ve kapsamlı bir rapor. Sizi kutlarım. Teşekkür ederim efendim. Ee, i̇ş kısmını böylece görüşmüş olduk. Şimdi biraz da sohbet edelim. Anlatın bakalım tatiliniz nasıl geçti? Memnun kaldınız mı? <gülüyor> Aman efendim ne demek? Memnun olunmaz mı hiç? Adeta rüya gibi bir tatildi. Gerçekten harika bir hafta geçirdik. Hele Paris. Unutmak mümkün değil. İyi <gülüyor> iyi. Rahat bir tatil yapmanıza sevindim. Efendim rahat dediniz de aklıma geldi. Aslında ilk iki günü pek rahat geçiremedik. Özellikle Roter'den faslı burnumuzdan gel desek yeridir. Allah Allah peki neden? E, eşimle birlikte gittiğimiz restoranda hiç tanımadığımız bir kadın gözlerimini bizden ayırmadı. Daha sonra bir başka yerde yine karşımıza çıkan bu bayan elindeki peçeteyi bir şeyler yazarak bizim ayaklarımızın dibine attı ve çıkıp gitti. Peçeteyi aldık ama okuyamadığımızdan başkalarından yardım istedik. O yazıyı kime okutmaya çalıştıysak hep hakaret ve kötü davranış gördük. Bizi kaba bir şekilde kovmaya kalktılar. Hatta en son olarak yazıyı gösterdiğim hostes elinden gelse bizi uçaktan atacaktı. Sonunda Türkiye'ye dönünceye kadar yazıyı kimseye göstermemeye karar verdim. Allah Allah. Hiç böyle şey duymamıştım. Çok şaşırdım. Ha, yazı hangi dilde? Fransızca. O nedenle de biz ne olduğunu anlayamadık. Derken sizin çok iyi Fransızca bildiğinizi hatırladım. Ve buraya gelinceye kadar kimseye de göstermedim. O peçete şimdi yanınızda mı? Evet efendim işte burada. Buyurun. Yalnız Evet. Bu yazı her neyse sizde de tepkiye yol açmasından korkuyorum. Ha diyor Orhan Bey. Bunda tedirgin olacak bir şey yok. Belli ki kötü bir şaka var işin içinde. Herhalde siz de pek şaka kaldırmayacak insanlara rast geldiniz. Verin bakayım şunu. Ben şimdi size ne olduğunu söylerim. Bir bakalım neymiş. Ben de çok merak ettim. Ya ama bu yazı Fransızca değil ki. Değil mi? Çok benziyor ama değil. Bu yazı nerede elinize geçmişti? Rotterdam'da efendim. Ah tanrım şimdi anlaşıldı. Bu yazı flamanca olsa gerek. Ee, Hollanda'da Fransızca'da bilirler ama ana dilleri flamancadır. Yazıyı okumak imkansız desenize. Neden? E, şimdi flamanca bilen birini nereden bulacağız? Dur dur dur hemen ümitsizliğe kapılma. Benim tanıdığım birisi var. Uzun yıllar Hollanda'da deniz ticareti işiyle uğraştı. Çok da iyi arkadaşımdır. Sanırım iyi flamanca biliyor. Dur şimdi hallederiz. Alo Şakirciyim <gülüyor> Evet benim Nerelerdesin azizim <gülüyor> Sık sık uğrardın, Kaç gündür görünmez oldun He, <gülüyor> Demek kendini iyice emekli sayıyorsun artık <gülüyor> Kendini özlettin Bu taraflara uğramayacak mısın He? He ne işi? Ha, ha, ha. Bak dinle. Ee, evden çıkınca doğru buraya gelebilir misin? Ha, hem bir acık kahvemi içersin, hem de biraz muhabbet ederiz. Ha, senin o postane işlerini ben burada birisine yaptırdım Gel, gel, hallederiz. Ha. <gülüyor> Ayrıca önemli bir işimiz de var seninle. Tamam, bekliyoruz. Bekliyorum. Hürmet bizden azizim, hürmet bizden. Öğleden sonra buraya gelecek Şimdi şu peçetenizi alın Orhan Bey Ben sizi öğleden sonra Şakir Bey gelince çağırtırım Meseleyi de hemen hallederiz Peki efendim sağ olun Gel bakalım Orhan Bey Şakirciğim sana anlattığım o sevimsiz olay işte bu genç arkadaşımızın başına gelmiş Şakir Bey bu Esrar Yengiz yazıyı az sonra çözecek Orhan Bey. Size zahmet olacak efendim. Estağfurullah efendim. Zahmet ne kelime? Çoktandır gelemiyordum, vesile olmuş o. Orhan Bey bana anlattığınız ne varsa hepsini bir bir Şakir Bey'e de anlatın. O da çok meraklandı. Eğer yazı benim tahmin ettiğim gibi flamancaysa ne olduğunu hemen anlayabileceğiz. Efendim bu olayı uzaktan duymuş olsam emin olun ki inanmazdım. Pek görülmüş, rastlanmış bir şey değil. Nasıl bir yazıymış ki bu kadar insanın cinlerini tepesine çıkarabilmiş. Hayret doğrusu. Ee, yazı yanınızda mı Orhan Bey? Evet efendim işte burada. Ee, buyurun. Biraz rahat olun Orhan Bey. Mesele şimdi açığa çıkacak. Elbette canım. Şimdi hallederiz. Şu gözlüğü bile taktım mı tamam demektir. Bir bakalım. Evet bu yazı flamanca. Aman yarabbim. Bu ne demek böyle? Olamaz. Şakirciğim ne olduğunu söylesene. Dostum keşke bu yazıyı bana hiç göstermeseydiniz. Niye Şakirciğim ne var Allah aşkına o yazıda ne var? Bana daha fazla ısrar etmeyin. Daha fazla konuşamayacağım. Buyurun peçetiyi Orhan Bey. Şakir Bey siz bu peçetede ne yazılı olduğunu anladınız değil mi? Evet anladım. Ve ne olduğunu söylemeyeceksiniz. Çok isterdim. Ama maalesef... Yo, yo, yo, hayır Şakir Bey söyleyeceksiniz. Beni tehdit eder gibi konuşuyorsun Gibisi fazla efendim. Açıkça tehdit ediyorum. Eğer bu yazının ne olduğunu öğrenmezsem çok kötü şeyler olacak. Ne gibi kötü şeyler? İşte bunun gibi. Aman Allah'ım tabanca. Orhan Bey, Orhan Bey rica ederim sakin olun. O tabancayı indirin lütfen. Ne sakin olurum ne de indiririm efendim. Bu sır burada çözülecek işte o kadar Ama tabanca için şeytan doldurdu derler Hani Allah korusun bir kaza oluverir de Şeytanı yani. bırakmadan ben doldurdum zaten Rica Aman, ederim rica, rica ederim, ederim. Bapa... bu niyetli bu adam Rica ederim çekin onu üstümüzden Nereden buldunuz bu tabancayı Baba yadigarıdır merak etmeyin ruhsatı da var Şakir beyden de bir sonuç alamayacağımı tahmin ettiğimden yanıma aldım Hiç karşı koymayın Şakir bey O yazının ne olduğunu bülbül gibi söyleyeceksiniz Eğer söylemek istemezseniz Elimdeki tabanca nasıl olsa söyletir Şimdi ateş ediyorum. İmdat! İmdat! Şakirciğim bak senin yüzünden beni de vuracak. Ne var sanki o yazının ne oldu? sana. Söyleyemem! asma. Asla! Ya canımızdan da kıymetli değil ya bu yazı. Evet. Söyleyemem! Söyleyeceksiniz Şakir Bey. Söyleyemem! Şakir. Söylemeyeceğim! Şakircim söyleyeceksiniz! Söyleyeceksiniz! Söylemelisiniz! Mutlaka söylemelisin. Orhan. Mutlaka. Orhan. Söyle. Söyle diyorum sana. Orhan. Uyan sevgilim. Orhan. Ha? Kim o? Benim İpek. Tabanca ver bana? Söyletmeliyim o Şakir Bey'i. Orhan kendine gel. Ne tabancası Şakir Bey kim? Hı? Tabanca mı dedim. Evet. Şakir diye birisinin de adını söyledin. Herhalde çok kötü bir rüya gördün. Ah hayret. Hala aynı şeyleri görür gibiyim. Peki sahi iki gün önce biz seninle Avrupa'dan dönmedik mi? Nereden dedin? Avrupa'dan, Paris'ten. Orhan iyi misin? Of, başım çatlıyor. Aslında pek iyi değilim galiba. Hep o lanet olasıca kadın yüzünden. Anlamadım hangi kadın? Şeyi kadını canım peçeteli kadın. Ne peçetesi Orhan? Oh. Kim bu kadın? Nereden çıktı böyle birden bire? O da restorandaydı ya. Allah'ım şimdi çıldıracağım. Ne zaman gittin Orhan restorana? Aman gece kulübünden önce. Gece kulübümü? Ah, Orhan. Ha? Anladım. Başka bir kadın var. Aman Allah'ım peçeteliye baş edemezken bir de şimdi bu çıktı başıma. Bana bunu yapmamalıydın Orhan. Karıcığım ne olursun yapma ne kadını. Nereden çıktı şimdi bu konu? Sen çıkardın kadını restoranda görmüşsün işte. Gönüm o kadını birlikte görmedik mi? Nerede gördük? Ha, rüyamda. Avrupa tatiline gittiğimizde. Eyvah o Orhan. Sen yavaş yavaş çıldırıyorsun galiba. Tam zamanında uyandırmasaydın çıldırabilirdim. Ama artık tehlike geçti. Hala hiçbir şey anlamadım. Ne olur şunu başından anlat. Bak karıcığım dün gece uyuduktan sonra çok karışık bir rüya gördüm. Her şey genel müdürün beni çağırtmasıyla başladı. Çalışmamdan çok memnun olduklarını dolayısıyla da beni ödüllendirmek istediklerim. İşte tam tabancayı üstlerine doğru çevirmişken sen beni uyandırdın. Gerisini zaten biliyorsun. Doğrusu macera romanı gibi. Orhan, buraya yemin ederim ki çok güzel bir piyese olur. Eyvah! Saat yedi buçuk olmuş. İşe geç kalacağım. Kahvaltı etmeyecek misin? Mümkün seni? değil hayatım. Tam sekiz buçukta çok önemli bir toplantıya girmemiz gerekiyor. Ona bile yetişebileceğimden şüpheliyim. Artık taksiyle gitmekten başka çare yok. Ha, sen ne yapacaksın bugün? Biraz ev işi yaptıktan sonra pazara çıkacağım. Öğleden sonra da arkadaşlarım ev gezmesine gelecekler. Artık hepsine senin maceralını, rüyanı anlatıp Avrupa tatiline nasıl gittiğimizi söylerim. Avrupa tatili ya. Ne demezsin? <gülüyor> Gel Orhan Bey. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun efendim. Önce sizi Şakir Bey'le tanıştırayım. Şakirciğim sana sözünü ettiğim değerli elemanımız Orhan Bey Şakir Bey de benim çok eski dostumdur Kendisinin Hollanda'da bir deniz ticaret bürosu var e, Memnun oldum efendim Ben de Zaten biz daha önce tanışıyoruz galiba e, Nerede tanışmıştık acaba? Pek hatırlayamadım da e, Özür dilerim Belki de benzettim Orhan Bey iyi misiniz? Evet Ha, ha, hayır tanıştığımızı sanmıyorum. Ya, ya. Neyse gelelim asıl konuya Orhan Bey. Sabah yapılan toplantıda getirdiğiniz düşünceler ve şirketimizde yaptığınız uygulamalar yönetim kurulumuzca takdirle karşılandı. Bu nedenle şirketimiz adına sürdürülmesi gereken güç bir görevin size verilmesi uygun bulundu. Güveninize her zaman layık olmaya çalışıyorum efendim. Biliyorum, biliyorum. Önümüzdeki hafta bazı görüşmeler ve yeni bağlantılar için Londra'ya gidecek bir heyete başkanlık edeceksiniz. L L Londra mı? Ama, ama nasıl? Oluyor? Durun, durun. Daha Olamaz. bitmedi. Durun, bitmedi. Bu iş kısmı bir de armağanı var bu işin. Londra'dan sonra heyet İstanbul'a dönecek ama siz dönmeyeceksiniz. Olamaz, inanamıyorum. İnanın, inanın. Olamaz üstün çalışmanızdan dolayı yönetim kurulumuz eşinizle birlikte bir hafta Avrupa tatil yapmanıza karar verdi. Size küçük bir armağan bu. Londra'dan sonra siz uçakla Hollanda'ya Rotterdam'a geçeceksiniz. Orada da küçük bir işimiz var. Sonrası size kalmış. İsterseniz Paris'e geçersiniz. Rüyalarım şehri Paris'e. Asıl şimdi rüyadayım galiba. Ama ama olamaz. Bu mümkün değil. Allah'ım başım çatlayacak sanki Size Rotterdam'da nefis bir restoran tavsiye edebilirim Gençliğimde esrarengiz bir kadın bana orada hayli meraklı bir macera yaşatmıştı Bir gün fırsatını bulursam anlatırım Ama Orhan Bey neyiniz var böyle? Yüzünüz hiç de iyi görünmüyorum Orhan Bey Olamaz Aman tanrım olamaz Olamaz Avrupa tatiline sevinmediniz galiba Orhan Bey Avrupa tatili diyorum. Ya ya tabii tabii. Adam bayılacak galiba. Ya, yere düşüyor, yere düşüyor Aa, düştü. Orhan düştü. Bey, Orhan Bey ne oldu size? Ya sevinçten bayıldım. Elbette galiba. bayılır. Avrupa'ya gideceğimi <gülüyor> gençliğimde ilk kez duyduğumda Ben de bayılacak <gülüyor> gibi olmuştum. <gülüyor> Avrupa tatili bu dostum. Avrupa tatili. <gülüyor> Gençlik işte. <gülüyor>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 Bay Gerits, Atilla Ulgaç, resepsiyon görevlisi Kemal Bekir, hostes Ayten Uncuoğlu, Şakir Bey, Nur Subaşı. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.